Geçtiğimiz hafta Hazreti Hamza Efendimiz'in e, İslam oluşunu ilan edişini evet. paylaşmıştık. Ve yeni bir mevzuya gelmiştik. Bu mevzu da e, geniş olduğu için, yarım bırakılması da uygun olmadığı için bu haftaya sarkmıştı. Eyvallah. Cenab-ı Hamza Efendimiz'in hayatı saadetinden e, misalleri verirken hakikat, hakka düşkünlük, hakperest olmak ve adalet ölçülerini de zikretmiştik. Şimdi bugün mevzumuz nedir? Müşriklerin aleyhisselatü vesselam efendimize artık tabii şaşırdıkları için bir insan hidayetten düştüğü zaman hidayet rehberine de itimat ve itikat noktasında zayıf olduğunda hatta hiç ve hiç oradan nasip olmadığı zaman ne kadar abuk sabuk efendim marifeti kendince varsa ortaya dökecektir. Nefsin tuzakları çoktur. Aklın hileleri, şeytanın hileleri de çoktur. Aklın evhamları da çoktur. Fakat hakikat bir tanedir. Hakikat farklı farklı şekillerde tezahür eder ama asıl kök olarak hep aynı nurdur. Hep aynı güzelliktir. Fakat çirkinlik, hani şöyle bir giriş yapmış olalım. Allah Teala'nın helalleri daha çoktur. Haramı azdır. Yani, haram o bir tane hakikat ve doğru olan kişiye düşünüldüğünde esasında haramlar daha azdır. Hatta yemesi haram olan şeyler işte içilmesi haram olan şeyler yapılması haram olan şeyler gibi İlmihal kitaplarını yazdıkları için zannederler ki dinimiz sadece haramlardan ve yasaklardan ibaret hayır ondan değil helalleri sayamazsın Allah'ın güzelliklerini sayamazsın bize nimetlerini sayamazsın Haramlar çok az bir kısımdır. Fakat insan hidayetten uzaklaştığında dar, sıkıntılı, çetrefilli yollar ona daha geniş gibi gözükür. Bu sebepten Allah Teala bize imanı sevdirmiş, kalplerimize iman zinetini vermiş, muhabbetiyle onu süslemiş. Allah hakkı hak görüp tabi olanlardan eylesin, batılı batıl görüp de onlardan kaçınmayı bizlere ihsan eylesin diyerek o insaf dairesinde haktan ve hakikatten düşen insanların utanmadan, sıkılmadan, densizlik yaparak, hayasızlık yaparak, nasıl Allah'ın doğru yolunda giden insanlara abuk sabuk teklifler ve yakıştırmalar yaptığını, ibret nüma olması, ibret göstermesi açısından şimdi işleyeceğiz. Böyle bir uzattık konuyu. Çünkü, ...şu anda dinleyicilerimiz daha yeni yerlerini aldılar belki. Eyvallah. Evet. Hidayet dairesi gittikçe genişliyor, iman ve Kur'an nuru bütün haşmet ve parlaklığı ile ruhları aydınlatmaya devam ediyordu. Kureyş müşriklerinin telaş ve endişeleri ise hat safadaydı. Hele parmakla gösterilen kahramanlarından biri olan Hazreti Hamza'nın inananlar tarafında beklenmedik bir zamanda yer alması... Kendilerini bütün bütün şaşırttı. Şirk kalesinde gün geçtikçe yeni ve daha büyük yediklerin açılması, onları değişik planlar kurmaya ve yeni yeni tertiplere girmeye sevk etti. Müşriklerle müminler, kafirlerle müminler, Müslümanlar arasındaki önemli farklardan biri de budur. Müminler Allah'ın kazasına, Allah'ın kaderine, Allah'ın tecellilerine her an muntazır oldukları için hayatlarında sürpriz yoktur. Hep o cilveyi gözler, hep hakkın yedi kudretinde olduğunu fark ederek yaşar, hadiseler aniden bile çıksa karşısına müminde bir teenni, sekinet ve sükunet vardır. Fakat hain olan kişiler, müşrik olanlar, kafir olanlar kendilerini kabza-i ilahide ve kabzayı sübhanide olduklarını unutan insanlar için hayat çirkin sürprizlerle olmadık enteresan onlara göre kötülüklerle doludur. Onlar her şeyin ansızın olduğunu hesapsız kitapsız olduklarını bildikleri için hele hele o rabıtadan kopuk olduklarını vicdanen de hissettiklerinden Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle maalen bir ses duysalar Bir kütürtü patırtı duysalar Onu bile başlarına gelecek bir belaya yorduklarından Korkarlar Hani bir söz vardır El hainu haif Korkak Alçak olan kişi korkaktır Ve korkar Hani halkımızda da vardır ya ha Demek bak suçlusun niye hemen korktun falan deriz ya biz. Eyvallah. Esasında o bir hadis maalidir El hainu haif Hain kişi korkar Rabıtası tam olan Üstündeki emanete, hıyanete etmeyen kişi bir bela ile ansızın karşılaşsa bile sükunetini kaybetmez. Müminin vasfındandır. Şimdi nereden hakkında geldi diyeceksin. Müşriklerin ansızın, hiç beklemedikleri bir zamanda Hamza'nın Müslüman oluşuyla sarsılması diyor ya müellif. Yani Hazreti Peygamber gelmiş daha. Oturup kıyameti bekle. Resulullah zaten gelmiş, ilan etmiş. Daha ne ansızın. Kainat değişmiş, başka alem olmuş artık alem nurlarla dolmuş ve peygamber efendimizin zuhuru en büyük kıyamet alametidir nebilik e, dairesinde olan nübüvvet taşıyan bütün elçilerin hatemi nihayeti ve zirvesidir hazreti peygamber artık bundan sonra kıyamet ahir zaman ümmetiyiz biz ahir zaman ümmeti zannedeceğiz zanned düşünüyor ki bizim birçok kişimiz böyle bazılarda sohbetlerde falan dinleyenlerden de bu fikri ediniyoruz biz ahir zaman ümmeti izleyince zannediyorlar ki hani son, son şu yüz yüz elli sene hani çok böyle kötülükler arttı falan. hayır hayır bin dört yüz senedir ahir zamandır peygamberin bütün ümmeti ahir zaman ümmetidir dünyanın yaşına nispetle ve peygamber efendimizin teşrifine nispetle artık ahir zamandır bitmiştir arz biliyor muyum daha bunun ansızını mansızını yok Anı yaşıyoruz işte bu son anı ümmet Muhammed olarak Ahir zaman ümmetiyiz ve selam Evet Bir gün Kureyş kabilesi ileri gelenlerinden Utbe bin Rebi'a Bir grup müşriye Ey Kureyşliler Muhammed'in yanına gidip konuşsam Muhammed Ve kendisine bazı tekliflerde Bulunsam nasıl olur Umulur ki o bu tekliflerden Bazılarını kabul eder Biz de arzusunu yerine getiririz Böylece kendisi de bize karşı yaptıklarından belki vazgeçer diye teklif etti. Topluluk tarafından teklif kabul edildi. Bunun üzerine Utbe, o sırada yalnız başına Mescid-i Haram'da bulunan Nebi Yizli Efendimizin yanına vardı ve sözüne şöyle başladı. ''Ey kardeşimin oğlu! Biliyorsun ki sen aramızda şeref, soy sop üstünlüğü bakımından bizden daha hayırlısın ve ilerisin.''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 Söyle ey Velid'in babası, seni dinliyorum deyince... Şimdi dur. Güzel kardeşlerim, bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz. Burayı dikkatle takip etmenizi veya buraya kadarki kısmı dikkatle düşünmenizi rica ediyoruz. Karşınızdaki insan ne kadar saçmalarsa saçmalasın. Ne söylerse söylesin. Dinlemeden cevap vermeyiniz. Hele bunu din adına hiç yapmayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aşikare tebliğ ile vazifelenmiş. Bu tebliğe en mükemmel şekliyle yapmış. Yapmaya muvaffak olduğu gibi ezelden seçilmiş. Ve bu dinin mürebbisi, muallimi, üstadı, kelime-i tevhidin kaili ve muallimi olan Hazreti Fahri Alem. Ona karşı yapılan bu söz, bakın ne kadar nazik Peygamber Efendimiz ve Karşınızdaki insanı susturmak değildir mesele. Karşınızdaki insan fikrini tamamıyla ortaya koyduğunda onu fikren yapabiliyorsanız susturabilirsiniz. Onu fikren susturursanız, bütün fikrini, her şeyini söyledikten sonra onu fikren susturabilecek şekilde karşısına çıkarsanız hem sizin vakarınızı gösterir bu hem de neticede bir daha onun hortlamasına da mani olur. Hepsini bir kenara bırakalım. Günümüzde çeşitli inanç sahipleriyle kendilerine göre inançlı olduklarını düşünen insanlarla farklı farklı diyaloglar kurulmaya çalışılıyor. Bunu iyi niyetle yapan da olabilir, kötü niyetle yapan da olabilir. Fakat şunu unutmayalım ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı, ahlak-ı Muhammediye karşımızda kim olursa olsun henüz hidayete ermeyen insanın Hangi mevzuda olursa olsun bize konuştuğu vakit bütün söyleyeceklerini anlatacak derecede diyalog içerisinde olmamız lazım. Dinlemeden efendim biliyor da inat ediyor, ayrı. Fakat neticede o fikrini beyan ettikten sonra aynı ortamda en az o sözlerin ağırlığında söz olarak, mana olarak kıyaslanmaz bile konuştukları bir çuval lafın hiçbir manevi kıymeti harbiyesi yoktur. O ayrı. Fakat bir cilt konuşan adama iki satıla cevap verilmez. Bir cilt konuşacak şekliyle... ...onun kabelede... ...bulunmamız icap eder. Bunu da hatırıma gelmişken söylüyorum. Eyvallah. Yani hiç dinletme hemen kafasına vur sustur. Böyle bir şey yok. Ayrıca İslam'da böyle var diyenler de bunu okusun. Resulullah Efendimiz'e aleni olarak... ...sen bize sövdün kafir dedin... ...bizim aramızda bozgunculuk çıkarttın... ...denilen zat... Allah'ın bizzat teyit ettiği kişi ve bu dinin peygamberi, bütün insanlığın peygamberi hatta, efendisi, ona karşı bile söylendiğinde onu dinleyip sabırla sona cevap veriyor. Bu manidardır, önemli bir detaydır. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz, söyle ey Velid'in babası, seni dinliyorum deyince, utbe tekliflerini sıralamaya başladı. Sen ortaya attığın bu meseleyle, Şayet mal ve servet elde etmek gayesindeysen, mallarımızdan sana hisse ayıralım, hepimizin en zengini olasın. Eğer bir şeref peşindeysen, seni kendimize reis yapalım. Yok, eğer bu sana gelen, görüp de üzerinden atmaya kuvvetin yetmeyen bir evham, cinlerden perilerden gelme bir hastalık ve sihirse, doktor getirtelim, seni tedavi ettirelim. Seni kurtarıncaya kadar mal ve servetimizi harcamaktan geri durmayalım. Utbe tekliflerini yapmış ve susmuştu. Konuşma sırası resul Ekrem Efendimiz'e gelmişti. Utbe'ye ''Ey Velid'in babası, söyleyeceklerin bitti mi?'' diye sordu. Yeah. Utbe'den ''Evet'' cevabı gelince resul Ekrem ''O halde şimdi sen beni dinle'' dedi ve besmele çekerek Fussilet suresinin 1.36 arasındaki ayetleri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 Mekke kafirlerinin çoğu Kur'an'dan yüz çevirdiler. Artık onlar dinleyip hakkı kabul etmezler. Sureyi secde ayetine kadar okuyup secde eden peygamber efendimiz utbeye döndü ve Ey Velid'in babası okuduklarımı dinledin artık gerisini sen düşün dedi. Evet biraz daha devam edelim birkaç şey daha söyleyeceğiz. Evet. Kur'an'ın nazmındaki icaz Manasındaki tatlılık Utbe'nin çehresini birden değiştirmişti. Öyle ki Bunu Kureyşliler fark ettiler. Birbirlerine söylendiler. Vallahi Ebu'l-Velid Çehresi değişmiş olarak dönüyor. Yanlarına gelince Ne getirdin anlat bakalım Dediler. Utbe Vallahi ben ömrümde Benzerini hiç işitmediğim bir kelam işittim. Allah. Yemin ederim ki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 Bu ayetleri okurken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında olmak vardı. Ondan dinlemek vardı bu Kur'an-ı Kerim'i. Allah inşallah bize, inşallah Allah'ımıza dua edelim. Şu anda radyoları başında olan kişiler ellerini açsınlar, dua etsinler. Ya Rabbi bize Hz. Muhammed Mustafa'dan Kur'an'ı dinlemeyi, Kur'an sohbetinde onun sohbetinde onunla beraber olmayı bizlere nasip eyle diye dua etsinler. Biz de hepimiz beraber amin diyelim Dualarımız arş-ı yükselsin Kabul olsun inşallah. inşallah Şimdi onun haricinde şeye bakalım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu nevi bir teklif Buna benzer bir teklif daha evvel de yapılmıştı Güneşi sağ elime Ayı da diğer elime verseniz Yine de ben bu davadan vazgeçmem O zamanın azgın insanları dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mal düşkünü, mevki düşkünü, kadın düşkünü gibi adi iftirada bulunamamışlardır. O zamanın en adi müşrikleri bile bu iftirayı yapamamışlardır. Hayat-ı saadeti çünkü bu çizgide değildir hiçbir zaman. Gayet ana hatlarıyla, en belirgin ve bariz hatlarıyla hiçbirisine itibar etmediği ortadadır. Fakat günümüzün müşrikleri ve sözüm ona Müslüman olduğunu iddia eden adi vasıflı, düşük, sefih insanları şöyle bir mukayese ettiğinizde o dönemin müşriklerinden daha da adileştiklerini görüyoruz. Allah bu nevi tefessüh etmiş insanlardan, hilelerinden, her türlü desiselerinden bizi muhafaza eylesin. Bir, İkinci bir mevzu bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Kur'an-ı Kerim okunurken Kur'an-ı Kerim okunurken çehresi değişiyor. Müşrik dediğimiz insanın. Bir mümin Kur'an-ı Kerim'i dinlerken kalbi titremiyorsa şöyle vücudundaki kıllar ürpermiyorsa içinden Allah diyesi gelmiyorsa Kur'an dinlemeden evvelki haliyle dinledikten sonraki halinde fark olmuyorsa o kişi imanını gözden geçirsin. 3. Dördüncüsü, dikkat ettiniz mi cemiyetimizde beş vakit namaz kılan, mütedeyyin olan insanlar, birazcık olsun ibadet taatına dikkat eden insanlar, hiç bu taraklarda bez olmayan insanlar tarafından karşıdan bakılınca tanınırlar. Hani biz tanırız, tanımayız ayrı. Yani hiç anlı secdeye gelmemiş adam, ehli dünya diyebileceğimiz insanlar, Allah onları da hidayet etsin. Liyakatleri var ise biz Allah'ın işine karışmayız. Onları da küçük görmüyoruz. Bugün nasıldır, yarın değişir belli olmaz. Fakat dikkat ederseniz hemen sizi tanırlar. Yani siz cami cemaat olarak namaz abdesti insanlar olarak birbirinizde e, devamlı görüşen, birbirinizde efendim bir muhabbet davasında olan insanlar olduğunuz için belki bunu fark edemeyebilirsiniz. Fakat dış ortama çıktığınızda bu nevi sizin inanç zevkinizi yaşamamış insanların yanına çıktığınızda onlar sizi tanırlar çok acayip bir şey bu hani secde izini ve iman nurunu efendim o içkiden kumardan affedersin başka şeylerden uzak kalmanın getirdiği insanın yüzünde çehresinde bir fark vardır onu aynı burada olduğu gibi nasıl müşrikler Kur'an dinlemiş bir adamı gördüklerinde çehresi değişmiş bunun diyorlar ya bak Hak ne kadar zahir Hak ne kadar zahir Hak gizli değil Kur'an dinlemiş gelen bir adamın Çehresinin değiştiğini müşrik söylüyor Düşünebiliyor musun Demek öyle değişiklik yapıyor adamda Allah bu nuru bizden Almasın ve bu nur Müşrikler tarafından da görülebilecek Bir vasıftır İnsana her zaman söylüyoruz arkadaşlar İnsana hakim olan Manadır veya fikirdir yani sözü tabi uzatmayalım, arı da verilecek çünkü, e, tam farklı bir yere girersek, bu sefer araları da kaçırıyoruz. Şimdi e, buradaki olan, e, bazı böyle dikkat edilmesi gereken, ibret almamız gereken hadiseleri ben işaret etmiş oldum acizane. Evet, yani teklifte bulundular. Ee, Ebu'l-Verid e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi ve işte demin de zikrettiğimiz gibi mal teklif etti baş olmayı teklif etti ee, ne istiyorsan onu yapalım dedi hatta kendilerince tedavi olmayı bile teklif ettiler tedavi ederiz seni dediler hiç mesele değil dediler burada bir, bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum Müşrikler Müşrik olanlar Allah'a şirk koşanlar Kafirler bile Bak Kendi inandıkları Velev ki batıl olsun Batıl inançlarına dokunmadıktan sonra Al malımız mülkümüzü al Sana her türlü imkanı veririz istediğini al Yeter ki biz sana hizmet ederim ama Bizim inancımıza dokunma diyorlar Samimi söylüyorum şu gününün şu günde yaşadığımız günde Şu günü paylaşan, şu zamanı paylaşan İnaçlı Müslümanlar henüz bu fedakarlıkta değillerdir Umum olarak konuşuyorum Kıymetli dinleyicilerimizi tenzih ederim Bak adamlar kendi batıl davaları için Seni baş yapalım ya başımıza geç Komutanımız ol reisimiz ol Malımız mülkümüz sana feda olsun tabiri caizse İstediğin tedavi ettirelim ne isteyeceksin yani? Ama şu davadan vazgeç diyorlar. Batılda bu kadar fedakarlık gösterip yeter ki bizim batı inancımızdan bizi ayırma diye sahiplenen insanları düşünürsek bugün hakka gönül vermiş insanların nasıl bir fedakarlıkta olması gerektiğini insafınıza ve irfanınıza terk ediyorum. Arz edebildim mi efendim? Estağfurullah. Bu da yine çok ibretlik bir hadisedir. Aynı zamanda nasıl peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin etrafındaki olan insanlar birer fedakarlık abidesi aşkullah ve aşkı resulullah'ta ömürlerini canlarını her şeylerini ifna edecek şekilde gözü kara daha doğrusu gönlü aydın insanlar nasıl onların varisleri son güne kadar devam edecek o zamanın müşriklerinin inansızların da varisleri haram zadeleri bu zamana kadar devam edeceklerdir ki bunlar biz inancımızdan vazgeçmeden asla bizden razı olmazlar. Bunu da kafamıza koyalım. Mevkileri de alsanız, belli mekanları da tutsanız, holdiklerde kursanız, siz inancınızdan vazgeçmedikten sonra onlara asla yaranamazsınız. Çünkü onlar o dölün evlatlarıdır. Arz edebiliyor muyum? Bizler de inşallah hem bu yolun hem de o neslin, o mübarek neslin Evladı olmaya çalışıyoruz Allah bizi muvaffak eylesin Allah bizi neslimize Ecdadımıza ve inşallah Afadımıza layık eylesin Ve rehber eylesin Diyelim Şimdi e, bununla beraber e, Henüz Rehavete kapılmamışlarsa Kıymetli dinleyicilerimiz Kapılmasınlar veyahut Çünkü çok önemli bir mevzu geliyor Mevzumuz Öyle enteresan ki şöyle izah etmeye çalışayım. Peygamberler ve ona varis olan zatlar insanlığa rahmet olarak, hidayet vesilesi olarak, hidayet yoluna rehber olarak ve onlara Allah'ın rızasını öğretmek, Allah'ın rızasını tahsil etmeye vesile olmak için gelmişlerdir. Peygamberlerin ve onun varisi olan mürşitlerin birinci belki de tek vazifesi budur mürşitler olsun, Allah'ın veli kulları olsun, rehber edindiğimiz hak yolunun imamları olsun, öncüleri olsun, bunlar bizim çocuğumuzun doğmasına, bilmem neye girmesine, mal mülk kazanmamıza, kaza beladan korunmamıza, mucize keramet göstermeyi memur insanlar değillerdir. Ama rahmet olarak gönderildiklerinden bunları da insanlara bir ikram olarak imanları yakına gelsin ve aşk ve e, muhabbet yolunda, iman yolunda daha kararlı, muhabbetle yürüsünler diye Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak ihsan edilen şeylerdir. Ama bunlara takılıp kalınmaması lazım. İşte bu, şimdi işleyeceğimiz mevzu peygamberlerin mucizelerinin de, hatta onların varisi olan velilerin, kerametlerinin de ve her şeylerinin de Allah'ın rızasına ve hidayetine vesile olmaktan başka bir gayeleri olmadığını ve onlara talip olanların da bu çizginin dışında başka bir şey aramamak üzere onlara teslim olmaları gerektiğinin en bariz göstergesidir. Hangi konu? İşte Safa Tepesi'nin altına çevrilmesini, Peygamber Efendimiz tarafından altına dönüştürülmesini isteyen şaşkın müşriklerin durumunu anlatan bu hadise gibi. Müşrikler böylesine herhangi bir insanın yapamayacağı şeyleri Peygamber Efendimiz'e teklif etmekle adeta kendilerini teselli etmeye çalışıyorlardı. Çünkü ne diyorlar Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki Rabbine dua et eğer Safa Tepesi'ni bizim için altına çevirirse biz o zaman seni tasdik ederiz sana iman ederiz diyorlar. Bir daha söyleyelim müşrikler diyor ki o zaman sen doğru söylüyorsan peki Allah'ına dua et. ...baştan terbiyesizce konuşuyorlar... ...sanki onların Allah'ıyla onun Allah'a ayrı... ...Allah'ına dua et... ...ee... ...Safa Tepesi'ni altına çevirsin... ...biz de bunu görelim... ...onu bu şekilde yapabilirsen sen... ...seni tasdik ederiz... ...iman ederiz diyorlar... ...böyle bir teklifte bulunuyorlar... ...evet... Bakın işte bu isteğimizi yerine getirmedi... ...öyleyse neden iman edelim... ...demek istiyorlardı... ...evet... Diğer istek ve tekliflerinde resul Ekrem Efendimiz hep bunları yapmanın kendi vazifesi olmadığını, onların ancak Allah'ın isteğiyle, kuvvet ve kudretiyle meydana gelebileceğini ifade etmesine karşılık, bu tekliflerine aynı cevapla karşılık vermeden, teklifiniz yerine gelirse bu dediğinizi gerçekten yapar mısınız diye sordu. Hep birden evet yaparız dediler. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz ellerini açarak, Kudreti sonsuz Rabbi Rahimine yalvarmaya başladı. Elbette Sultanı Levlak'ın niyazı cevapsız kalmadı. Anında Cebrail Aleyhisselam gelerek Allah Teala seni selamlıyor ve istersen onlara Safa Tepesi'ne altın yapayım. Ancak bundan sonra da onlardan kim inkâre kalkışırsa varlıklarımdan hiçbirine yapmadığım bir azapla onları azaplandırırım. Yok istersen Onlara tevbe ve rahmet kapılarını açık bırakayım diyor dedi. Şimdi üzülüyorum bunlar gürültüye gidecek. Şimdi bu metni okuyoruz da metnin altındaki müellif çok güzel bir söz söyledi orada. Sultanı Levlak dedi. Levlak sen olmasaydın hitabının sultanı. Güzel bir ifade bu. Ee, canım kötü ifade değil zaten de Ama çok güzel bir ifade Neden biliyor musunuz Dikkatle dinliyorlarsa kıymetli dinleyicilerimiz Bütün peygamberler Allah'ın ezelinde takdirle gönderilmiştir Onlara inen kitaplar Ve suhuflar da öyle Ezelde takdir edilmiştir biz levlake levlake ma akalak sen olmasaydın felekleri yaratmazdım sözünü. Mevzu hadis mi değil mi diye tartışı duralım. Bu hitap bütün peygamberler için vardır. Bak, bu hitap bütün peygamberler için zımmen vardır. Neden? Ezelde takdir etmiş gelmesini. Bir mimar kafasında şu binayı yaparken, şu sütüdyo yapmadan evvel biz görmeyiz ama onu kafasında canlandırır. Onu projelendirdiği falan zaman yine biz anlamayız. dediği zaman yine bu şeklini anlamayız. Onu ancak yine mimar olan bir kişi o projesine baktığı zaman nelerin olabileceğini mimari tecrübesiyle bilebilir. Biz ancak ne zaman biliriz bunun bina olduğunu? Tamamıyla mefruşatıyla tam olduğunda... Ha bak bu bina çok güzel olmuş deriz. Halbuki projeden belliydi. Daha evvel o mimarın zihninde belliydi. Allah bütün peygamberlerin geleceğini zaten e, ilmi ilahisinde ve ezerisinde karar vermiş. murad etmiş, bitti. Hepsi için bile evlak vardır. Adam olmasaydı şu olmazdı. Nuh olmasaydı kavmi olmazdı gibi. O kavim Nuh için oldu. Şiit için oldu. İbrahim için oldu. Ne? oldu oldu fakat burada güzel bir incelik var Sultanı Levlak Hazreti Muhammed Levlak diye hitap edilen ezelde rehber olması ve peygamber olması murad edilen zatların sultanı Sultanı Levlak sözünün bu inceliği var arz edebildim mi? He, bu Şeyh Galib'in bazı efendim şiirlerini geçtiği zaman da Sultanı Levlak'ın denildiğinde o inceliği fark edemiyoruz biz Şimdi yeri geldi diye söylüyorum. Müellif kullandı diye söylüyorum. Levlak bütün ilmi ilahide ve ezeride murad edilen peygamberlerin hepsinin kendine göre olmasaydı olmazdı. ya yani Sen olmasaydın olmaz denebilecek bir hali vardır. Fakat Hazreti Peygamber hepsinin muradı, peygamberlerin hepsinin işareti ve Allah'ın muradı tamlı, kamili, ekmeli olduğu için Hazreti Peygamber Sultanı Levlak'tir. Tamam. Eyvallah. Bu böyle kalsın. Şimdi ikinci bir kısım var burada. Bunu da tasavvufla hacinleşir olan insanlar, birazcık daha ilmi tevhidle meşgul olan insanlar için birkaç cümle. Arada söyleyeceğim, üzerine durmadan geçeceğim. Bu erbabına. Eyvallah. Hani ben de bilmiyorum da bilenlerin sohbetlerinden dinlediğim kadarıyla bir şey işaret edeceğim ve çıkacağım hemen. Ee, kıymetli dinleyicilerimizi anlatamazsam kusuruma bakmasınlar. Altına çevir diye. Kendisine müracaat ediyorlar. Müracaat değil esasında bu. Onu başka şekilde tahkir etmek için bir vesile arıyorlar. Bahane arıyorlar. İman etmeye bahane aramıyorlar. İman etmemeye bahane arıyorlar. Zaten Allah da bu sebepten o bahanelerini onların muratlarının isteklerinin bir neticesi olarak mühürlüyor Şimdi Oraya girmeyelim. Şimdi dikkat edilecek nokta şu. Allah Teala rızasına tam erdirdiği Kendine halife eylediği Halifeyi tam eylediği kullarına idam ve icat Kabiliyeti verir İdam Yok etmek demektir İcat Ham maddesi ortada yokken Allah tarafından Ancak Allah tarafından verebilecek şekilde Ortaya koymaktır Yok olan şeyi var etme Var olan şeyi yok etme Bu Allah Teala'nın Allahlığının en bariz tecellisidir, idam ve icat kabiliyeti ve kudreti Allah da bu kudrettir Halifetullah'ına da kabiliyet olarak, kudret olarak vermiştir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Femi saadetinden çıkacak dua ile o dağın altına dönüştürülüp dönüştürülmemesi kendi ihtiyarına bırakılıyor bu çok önemli bir hadisedir bu istersen olacak istemezsen olmayacak daha önemlisi var ama. Bu işte, şimdi anlatacağım. Bak bu zevki olanlar, biraz ilmi tevhidle meşgul olanlar, tasavvufi tezgahtan esma, etvar, merhalelerinden geçen insanlar Allah'u alem bilir. Bir şey söyleyeceğim. Bu madde üzerindeki idam ve icat kabiliyetidir. Peygamberlerde bu vardır. Peygamberler de bunun zirvesidir. Allah velilerinde de bu vardır. Fakat Hazreti Peygamber'e bahşedilen başka bir özellik burada ortaya çıkıyor. Sen hiçbir şey yapamazsın, anlat geç. Şeklindeki ayeti, Peygamber'in başka kuvveti, kudreti yoktur gibi dar manada görenler de bir cevap bu. Altına çevirmeye muktedirsin. Allah sana verecek duanla, duana bağladı tecellisini. İdam ve icadı duana bağladı. Bu madde hükmündeki tecelliindir. Fakat ey Habibim, biz sana... Kalpleri hükmetme, kalplerde icat edebilecek iman kabiliyetini, hidayeti icat ve, ve idam kabiliyetini bahşedeceğiz. Ki bu hadise olduktan sonra eğer onlar kabul etmezlerse, toptan bunların hepsi dalalete düşecekler. Ama sen bundan vazgeçersen de bu direkleri olmazsa, yine belki bu hakları devam edecek diyerek, peygamber efendimize hidayet sahasında idam ve icat kabiliyeti verildiğini gösteriyor burada peki pek arz edemedim ama e, elbabına ayan oldu herhalde burada hidayet mevzunda manaya hükmetmek hususunda peygambere idam ve icat kabiliyetinin verildiğinin en aşikar ifadesidir cebrail ağzından tasdikli evet Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz iki teklif arasında serbest bırakılmıştı. Cenab-ı Hak istediğini yapacaktı. Buna rağmen o kendisini Yani Cenab-ı Hak istediğini yapacaktı. Onun istediğini yapacaktı yani. Cenab-ı Hak zaten istediğini yapıyor. Da. Yani orada metinde belki vurgularken onu şey yapabiliriz. Peygamber Efendimiz nasıl istiyorsa öyle yapacak. Ama dediğim gibi bir maddedeki tecellisi var. O maddedeki tecelliye göre manadaki tecellisi var. İkisinde de mütehayır bırakılıyor. Maddi hükmedersen toptan hepsi hidayetten düşebilir. Ama maddedeki hükmünü biraz tehir edersen hidayet kapısı açıktır. Rahmetellil alemin olan kişi, ol fahre alem, belki bir kişi daha hidayete erer diye maddedeki tesini göstermiyor. Fakat niye alıyor? Mana saltanatını alıyor mana sultanı olduğunu söylüyor ve Resulullah Efendimiz kalplere, ruhlara hükmettiğini ve kalplerin sultanı olduğunu böylece ortaya koymuş oluyor. Evet. Buna rağmen o, kendisini böylesine rahatsız edip sıkıntıya sokan kavmine acıdı ve Rabbinden dileği şu oldu. Hayır Allah'ım, onların isteklerini yerine getirme. Kendilerine rahmet ve tevbe kapılarını açık bırak. Evet, Peygamber efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Kalp ve vicdanı, merhamet ve şefkatin menbaıydı. Kendisine zulmedenlere, kendisine eziyet ve hakarette bulunanlara bile yeri geldikçe acıyor, onları affediyordu. Yeri geldikçe değil, işte peygamberin ve Allah Allah'ın sevgili kulları, Allah velilerinin gerçek bu dünyadaki vazifeleri kalplerin hidayete erişmesidir. Başka dertleri yoktur. Yeri orasıdır zaten. Buna vurgu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu dua meyanında hemen biz de şunu niyaz edelim. Ya Rabbi bizim istediğimizi değil ille bizim istediğimizi değil senin bizden razı olduğun şekildeki halimizi senden istiyoruz. Sana ra senin razı olduğun şekli biz senden isteyecek hale gelmek istiyoruz. Bize bunu nasip eyle diye dua etmek lazım. Evet hiçbir zaman şahsı için intikam alma yoluna gitmiyordu. Kendisine zulmedenlere dahi, iman saadeti ve İslam hidayeti diliyordu. O, bu engin şefkat ve merhamet, bu derin af ve müsamaha ile gönülleri fethetmiş, kalp ve ruhları nuru etrafında pervane gibi döndürmüştür. Ama onu tanıyanlar için böyle olmuştur. Öteki türlü gayzı olan, kini olanlar, nefretleri, hem Kur'an ayetlerini dinledikçe, hem peygamberin mucizesini, o mesut ifadelerini, insanın saadete sevk eden ifadelerini duydukça, azmışlardı, azmışlardır. Tabii şimdi, en önce mal mülk teklif ettiler, riyaset teklif ettiler, olmadı, olamazdı zaten. Sonra böyle acayip, kendilerince hiç olmayacak bir şey istediler. Olacaktı ama, Resulullah Efendimiz daha büyük bir şey istedi. Hidayetlerini istedi. O da bitti. O planları da suya düştü. Yani baktılar ki tasavvufi bir tabirle söylüyorum. Seyri sülükte kişi kendi nefsiyle beraber olduğu müddetçe kendinden ne istiyorsa kendisine aittir. Halbuki seyri sülüka e insan Allah'ı bulmak için girdiyse kendinden soyunup bir şey istemesi veya kendinden soyunup onun isteğine göre olması lazımdır. Bu bir hastalıktır. İşte onlar da kendilerince efendim bir şeyler istediklerinden hep elleri boş döndü. Aynı bu zamanda da kendi nefsi için isteyenlerin peygamberin güzelliğinden nasipler olamayacakları, o açtan haberdar olamayacakları gibi Yapılan her teklif resul Ekrem Efendimiz tarafından reddedilmesine rağmen müşrikler yeni yeni teklifler bulup ileri sürüyorlardı. İleri gelenleri bir gün Resul-i Ekrem'e sana içimizde en zengin adam olacak şekilde mal verelim. İstediğin kadınla evlendirelim. Yeter ki sen ilahlarımızı kötülemekten vazgeçtiler. Evet. Sonra da şöyle konuştular. Eğer bu dediğimizi kabul etmez ve yapmazsan sana yeni bir teklifimiz var. Hem senin için hem bizim için Hayırlı olan bir teklif <gülüyor> Hayırlı bir teklif Resul-i Ekrem nedir o hayırlı teklif Diye sordu Kureyş ileri gelenleri Sen bizim tanrılarımız olan Lat ve Uzza'ya bir yıl tap Biz de senin ilahına bir yıl tapalım Dediler <gülüyor> Bu Kureyş müşriklerinin Bir oyunu bir tuzağıydı Akıllarınca Resul-i Ekrem'i Böyle bir teklifle kandırmayı düşünüyorlardı Fakat Hayatının gayesi şirk ve küfürle mücadele olan kainatın efendisi elbette bu tuzağa düşmeyecekti. Nitekim Cenab-ı Hak bu hadisenin hemen sonrasında Kafirun suresini indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm de ki, ey kafirler ben sizin ibadet etmekte olduklarınıza, putlarınıza tapmam. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet ediciler değilsiniz. Zaten ben hiçbir vakit sizin tapmış olduklarınıza tapıcı olmadım. Siz de hiçbir zaman benim ibadet etmekte olduğum Allah'a ibadet edicilerden değilsiniz. Sizin dininiz, batıl itikadınız size, benim dinim de bana. Buradaki din tabii ki yani bu bir tefsir kitabı değil. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini meal olarak bize burada beyan ediyor müellif. Sizin dininiz size Bizim dinimiz bize Derken Bir kere Burada birkaç tane incelik var Fazla uzatmadan onu hemen Hatırlatma meyanı da söyleyeyim Bir din olarak bakıldığında Hazreti İbrahim Aleyhisselamın getirdiği Dinin tahrif edilmiş şekli olarak Düşündüğünü hani Farz edelim Onların müşriklerin Demek ki semavi dindir işte bunlar da kitabidir yukarıdan inmiştir işte İbrahim Aleyhisselam'a dayanır yani bir şekilde bizimle de alakası vardır aynıdır değil bozulduktan sonra ayrı bir din oluyor artık o ayrı bir din hükmünde bir başka tefsire göre ise şu buradaki din kelimesi gerçekten yolunda izinde gidilebilecek ve hak dinin gerçek dinin alternatifi olan karşısında olan ...bir din değildir. Burada müfessirler diyor ki... ...buradaki dinden kasıt... ...itikattır. Bizim inancımız... ...bize... ...inancımız bize... ...sizin inandığınız şekil size ait. Yani oradaki dinden kasıt, kastın... ...iman olduğunu. Yani bizim iman sistemimiz, inanç... ...kısmımız bize ait... ...efendime söyleyeyim... ...sizin... ...sizin kendi düşünceleriniz asla Allah katında din olmayan çünkü sizin dininiz size, bizim dinimiz bize bizim dinimiz bize aittir gibi söz söylenildiğinde bu tefsiri bilmeyen kişiler karşıdakilerin de bir din sahibi olduğunu ve bu dinin de Allah tarafından din olarak kabul edildiği hükmünü çıkartabilirler. Buradaki tefsirde لَكُمْ دِينُكُمْ din sözünden anlaşılan ve ondan evvelki ibadet etme ve itikatla alakalı. Çünkü ibadet neye denir? İnandığınız mağbude tapma şekli denir. İnaç sisteminize göre hareket ettiğiniz, yaptığınız işler o topluluk, bir çuval iş, sizin itikadınızdır. Siz kendi itikadınızla meşgul olun. Biz kendi itikadımızla meşgul olalım. Bize karışmayın. Biz de size karışmayacağız. Alinde söylenmiş bir sözdür. Yoksa onların inançlarını bir şekilde din olarak kabul ediyor manasına değildir. Ama karşıdakiler bunu kendi evhamlarıyla yaptıkları işin... E, ...din olduğuna inanç inanmalarından dolayı yerilme de vardır burada. Bir başka incelik, fevkalade veciz, fevkalade mucizevi bir beyan olarak... ...bu din işidir, tapınmak. Bir sene sana tapınacağız, bir sene bizimkiler tapınacağız dendiğinde... Bu dinden ayrı bir din hadisesidir. Bir adamın da bir tane dini olur. iki tane dini olmaz. Lekum dinukum veliyedin Sizin dininiz size bizim dinimiz bize derken olmaz ki canım bu. Hem böyle olacaksın hem böyle olacaksın. Mümkün değil ki. Din bir tanedir. Biz senin dinine girelim sonra ötekisin din. Hayır. Aralarında fersah fersah fark vardır. Ayrı inanç sistemleridir. Manasına koyulmuş bir e, ifadedir. Çok veciz bir ifadedir. Bunu da burada zikretmiş olalım. Şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hayırlı teklif diye sundukları bir sene sen bizimkilere tap bir sene de biz seninkilere tapalım, senin Allah'ına tapalım şeklindeki şeyi Cenab-ı Hak bu şekilde bitirmiş oluyor. Evet devam edelim mevzuya. Peygamber Efendimiz inan bu sureyi kendilerine okuyunca Müşrikler bu tekliflerinin de neticesiz kaldığını anladılar ve bu yoldaki ümitlerini de yitirdiler. Evet. Hazreti Resulullah'ın davası karşısında çaresizlikler içinde kıvranan Mekke müşriklerinin aklına yeni bir fikir geldi. Yahudi alimlerinden Peygamberimiz hakkında bir şeyler öğrenmek. Bu maksatla Medine'ye giden temsilciler Yahudi alimleriyle görüşerek, Resul-i Ekrem Efendimiz'in söylediklerinden, yaptıklarından bahsettiler. Sonra da, siz elinde Tevrat bulunan bir milletsiniz. Bu adam hakkında bize bilgi veresiniz diye size başvurduk dediler. Yahudi alimlerinin bu isteklerine cevapları şu oldu. O kimseye, geçmişteki o genç delikanlıların hayret edilecek maceraları neydi? Yeryüzünün yani şimdi... E, kıymetli dinleyicilerimiz yorulmasın. Bunların şimdi söylediği her söz, her cümle e, bir soru. Şimdi onlar da diyor ki madem öyle şunları sorun. Birincisi neymiş? Geçmişteki o genç delikanların hayret edilecek durumları, hali neydi, maceraları? Yani bir genç grup vardı ki o grubun, o genç e, zümmenin başına öyle şeyler geldi ki Hayret edilecek bir şey. Çok acayip bir şey. Kimdi bu gençler? Bunu sorun. Bir. İkincisi. Yeryüzünün doğusuna, batısına kadar ulaşan, dönüp dolaşan zatın kıssası neydi? Yani güneşin battığı, güneşin doğduğu insanlar tarafından en son battığı yer işte batısında bulunan, güneşin battığı yerin en ilerisinde bulunan insan topluluğu kavim oraya kadar gitmiş. Güneş doğduğunu gören... Ve daha doğuda yaşayan kimsenin olmadığı bir kavme kadar gitmiş, doğuya ve batıya, dünyada, yeryüzünde e, sefer etmiş, ordularını göndermiş olan, götürmüş olan kişi kimdir diye soruyorlar. Evet. Ruhun mahiyeti nedir? Bir de ruhun mahiyeti nedir? Bizim ruhun mahiyeti diyor dikkat ederseniz yani. Ruh nasıl bir cevherdir, nasıl bir şeydir? Bunu sorun. Evet. Eğer bu sualleri cevaplandırırsa bilin ki o Allah'ın peygamberidir. Siz de ona tabi olun. Yok, eğer cevap cevaplandıramazsa o adam yalancı bir kimsedir. Kendisine istediğinizi yapabilirsiniz. Evet, şimdi e, ileride tekrar zikredecek mi bilemiyorum. Ben Deniz'in diğer bir kaynaktan okudu da şu. Diyor ki Yahudi e, alimler yeryüzünde Efendim doğuya batıya giden kişi kimdir? Bunu sorun. Bir de maceraları insanı efendim hayrete düşürecek şekilde tarihte yaşamış olan genç zümre gençler kimdir? Onları sorun. Bir de ruhtan sorun. İkisine cevap verir. Ruh hakkında detaylı bir açıklama yapmazsa o hak peygamberdir diyorlar. Yani burada belki ileride tekrar açacak o meseleyi. İki tanesini anlattı. Ruh hakkında da uzun uzun malumat verirse o haşa sahtekardır diyorlar. İkisine cevap verip de ruh hakkında çok konuşmaması lazım. O zaman anlayın ki o hak peygamberdir diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve neticede de böyle olmuştur. Yani ruh hakkında da çok uzun malumat verirse, bilgi verirse, vahiy, vahiy kaynaklı onu istediğiniz yapabilirsiniz diyorlar. Ya yani, tuzaklı soru soruyorlar. Buna benzer tuzaklı bir soru ileride de gelecek. Musa'nın e, Musa'ya indirilen dokuz tane emir hangisidir? diye soruyorlar peygamber efendimize. Dokuz tanesini sayıyor, bir tane daha vardır. Onuncu emir diyor. Tuzaklı soru soruyorlar. Yahudiler kendilerince akıllı ya. Evet. evet. Temsilciler Mekke'ye dönerek durumu müşriklere anlattılar. Müşrikler ümit ve sevinç içinde peygamber efendimize koşarak bu soruları sordular. Kainatın efendisi sorularını cevaplandırmak için mühlet istedi. Size yarın bildireyim dedi. Bunu derken o sırada inşallah Allah dilerse demeyi unutmuştu. Şimdi burada söylenecek bir söz var. Allah e, deftere ameline çok güzel sevaplar, ecirler yazsın. Mealliflerimizin İslam tarihini anlatıyorlar. Siyer anlatıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Hani ...hata bulmak mesele değil... ...böyle bir eserin ortaya çıkması kolay bir iş değil çünkü... ...fakat... ...okurken daha güzel şeyler de konuşulursa... ...onlar da bu konuşmaya vesile olurlarsa... ...burada zikrettiğimiz şeyler de inşallah onların amel defterine yazılsın... ...şimdi buradaki ifadeye bakalım... ...bunu derken o sırada inşallah... ...Allah dilerse demeyi... ...unutmuştu... ...sözüne bakıyoruz... ...şimdi... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatı saadetinde peygamberliğini ilan ettikten sonra unuttum kelimesini unuttum manasına bizim Türkçe'de kullandığımız unuttum manası hiç kullanmamıştır unutturuldu demişlerdir unutturuldu şimdi yine tasavvufla tevhid ilmiyle meşgul olanlar ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaklar Yedi kudretimde olan Allah'a yemin olsun ki Diyen bir zat Kudret elinde nefsim Yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki Bedenim, cismim, cesedim, ruhum Her şeyim Kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki Diyen bir zat Ben unuttum demez bir kere Ben unuttum demez Hem yedi kudretinde Nefsi Allah'ın Hem de ben unuttum diyecek Bir kere buradan edebe muayirdir 2 unutturuldu denir bizler gafletimizden dolayı bazı şeyleri hatırlayamayız ama Allah Teala seçtiği yakın elediği kullarına kendi cilve-i Rabbaniyesinden dolayı bazı şeyleri unutturur unutulması lazım geliyordur öyle olması lazım geliyordur neden işte ayet diyecek ya ayet inecek ya billah, Bismillah وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Ey Habibi Zişan'ın hiçbir iş için ben yarın bunu yaparım deme. İlle dersen inşallah kaydıyla söyle. Manasına gelen ayet inecek. İşte bu ayeti kerimenin inişine sebep olan hadiseleri, sure-i duha'yı farklı farklı şekillerde inşallah, İş diyeceğiz ama biz şimdi konuya devam etmek için vaktimizde bize müsaade ettiği kadarıyla konuyu bitirmek adına şimdi buraya gelelim yarın size cevap veririm diyor fakat inşallah kelimesinin söylemesi ne diyeceğiz o zaman biz burada unutturuluyor unuttu demiyoruz tamam mı? Evet. Ahmet Mehmet için bu yazar için böyle unuttu denebilir bunu yazmayı unutmuş mesela denebilir ama unutturuldu daha uygundur şimdi bu sebeple bazı görüşlere göre 3 bazı rivayete göre 15 gün kadar hiçbir vahiy gelmeyiş hadisesi vardır ee, bu vahiyin ınkıtağı meselesi vardır o bahsi hiç girmeyelim fakat daha sonra Cenab-ı Hak fevkalade üzülen meyus olan e, bir kabz hale dediğimiz sıkıntıya maruz Hazreti Peygamber Efendimiz'i ayetlerle e, sorulan sorulara cevap mahiyetindeki aynı zamanda ve günümüzde de hala bizlere cevap veren ayetlerle sevindirmiş ve tepşir Ve nasıl cevaplardı bunlar? Estaizu billah diyelim ama siz malinden okuyalım. Evet. Yoksa ey Resulüm uzun zaman mağarada uykuda kalan keh ve rakim asabı.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 رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ rahmeten ve وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدَ Bakın, bugün Cuma'ydı gerçi, akşamına konuşmuş oluyoruz bundan ama inşallah bir daha Cuma'yı unutmayalım. Kef suresinin, efendim, e, ayetlerini, e, bilhassa 10. ayete kadar olan, buraya kadar olan ayetlerini Cuma günü okuyan kişiler, hele evlerinde okurlarsa, Deccal'in şerrinden o ev emin olur diyor Peygamber Efendimiz. Kimdir bu gençler? İşte halkımızın, bizim İslam tarihinde İslam tarihidir. O da İslam tarihidir. Asabı keyf olarak bildiğimiz o gençler 300 küsür sene kalıyorlar mağarada. Tırnakları uzuyor, saçları uzuyor, sakalları uzuyor. Hatta onları ansızın sen görmüş olsaydın korkardın diyor Habibine. Ayet-i Kerimede. Yani bir an onları sen görmüş olsaydın dönüp arkanı kaçardın. Öyle acayip şekilde şaşılacak hadise Allah'a inanan kişileri Allah kendi siyanetiyle muhafaza ediliyor, ediyor ve onlar mağarada kaldıklarında 300 küsür küsur sene geçmesine rağmen ölmüyorlar uyur vaziyette köpeklerinde onlara hadime ediyor Hazreti Allah ara sıra köpeğini uyandırıyor sağ taraflarına yatıyorlarsa diğer taraflarına çeviriyor köpek çürümemeleri için yani Allah öyle de çürütmeyebilir Sebeplerle yaratıyor Hazreti Allah Tekrar yatıyor Bir müddet kaldıklarını tekrar değiştiriyor Yoksa yaradığı mı yer Yer adamı yer Allah öyle yaratmış Allah muhafaza eylesin yataklarda Döşeklerde yatırmasın Hani hastalar nasıl çok yatınca sırtları falan açılır İsterse kuş duyu yatakta yatsın Aynı yere yata yata Çürür orası Allah değiştiriyor Neyse Kev suresinden bu manaya bakılır Birinci sualin cevabı geldi Neymiş o işte asabı kefti. Acayip insanları hayrete düşürecek maceraları olan zatlar bunlardı. Cevabı verildi. Sonra yeryüzünde doğuya batıya sefer eden zatta işte Cülerneyn diye bilinen peygamber mi değil mi diye hatta hakkında efendim konuşulan zat hakkındaki ayet inmiş oluyor. O da nasıl? Bunun da mealini okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm Müşrikler seni imtihan etmek için bir de Zülkarneyn'den haber soruyorlar. Sen de ki size onlardan bir haber anlatacağım. Surenin devam eden ayetlerinde ise Cenab-ı Hakk'ın Zülkarneyn'i iktidar sahibi yaptığı, ona vasıta ihsan ettiği ve bununla batıya doğru yol aldığı, yolculuğu esnasında bir kavimle karşılaştığı ve onları iyi işleri yapmaya davet ettiğini belirtiyor. Sonradan, Doğuya doğru yol tuttuğu, burada da bir kavimle karşılaştığı ve onları da hayırlı işlerde bulunmaya çağırdığı beyan ediliyordu. Evet yine bunu kef suresini maalinden okuyanlar e, şey yapacaklardır. Şimdi e, onun haricinde ruh hakkındaki soruya da Sure-i İsra'daki ayetle Cenab-ı Sure-i İsra'da yerine olacak. Ayette Cenab-ı Hak cevap veriyor. Ne buyuruyor ruh hakkındaki ayette? Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm. Bir de sana ruhtan, ruhun hakikatinden soruyorlar. Heh, ruhun hakikatinden soruyorlar. Evet. De ki, ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. Müşrikler sordukları sorularına mükemmel cevap almışlardı. Ama yine bizim dediğimiz gibi işte ruh hakkında teferruatlı bilgi yok. Bizim diğer okuduğumuz kaynaklarda da öğrendiğimiz kadarıyla ruh hakkında size cevap vermezse hak peygamberdir diyorlar. Ruhun hakikati hakkında az konuşursa fazla bir malumat vermezse o hak peygamberdir diyorlar. İşte neticede böyle olmuş oluyor. Fakat cevapların da almalarına rağmen yine şirk e, inadı, zulmü efendim yüzünden ne yapacaklardır? Yine iman etmeyeceklerdir. Yine iman etmeyeceklerdir. Çünkü bu soruları Ondan öğrenmek kastıyla sormuyorlar. Her kim ki ister mürşit olsun, ister efendim rehber olsun, hangi fazıl alim bizzat olursa olsun karşısına gittiğinde gerçekten müşkününü halletmek ve öğrenmek için ona soru sormaz, açık aramak için onun yanına giderse sadece zulmü ve bahtsızlığı artarak o huzurdan ayrılır, nasipsizliğine yansın dursun. Neyse... Mevzuu toparlayalım. Bugünkü konuşma burada nihayete ersin. İnşallah önümüzdeki hafta eğer e, Cenab-ı Hak müsaade ederse bu konuyu biraz daha anlatırız. Olmazsa başka mevzulara geçeriz. Eyvallah. Neticede Yahudilerden de medet umuyorlar. Hiç halbuki onları asla müracaat etmeyen, ticaretten başka bir şey konuşmadıkları insanlar olmasına rağmen... ...ağızlarının payını alıyorlar... Ağızlarının payını alıyorlar ama biz gönlümüze düşen payı oradan kespeliyoruz, alıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bu okuduğumuz ayetleri ağızda kalmaktan, sadece dilimizde kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Bizlere din olarak, amel olarak yaşamayı, kalbimizde o halaveti ve rehaveti, efendim e, tatlılığı hissedebilecek şekilde Kur'an'dan feyiz almayı bizlere nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefe ve es nuru nuri cemi el enbiyeyi vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. <gülüyor>